karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah, kötülükten sakınanları bilir. Kur'an'da ehli kitap tabiriyle genel olarak Yahudi ve Hristiyanlar kastedilmektedir. Ancak müfessirler bu ayette ehli kitaba gönderilen zamirlerin sadece Yahudilere ait olduğunu ifade ederler. Yani Allah'ın gazabına uğrayıp kendilerine alçaklık, zillet ve aşağılık damgası vurulanların Yahudiler olduğu kanısındadırlar. Nitekim Yahudiler İsrailoğulları hakkında indiği açıkça bilinen Bakara Suresinin 61. ayetinde de aynı konu aynı ifadelerle vurgulanmıştır. Ancak burada Yahudilerin böyle bir cezaya çarptırılmalarının sebebi olarak Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberlere karşı hasmane duygular besleyip içlerinden bazılarını haksız yere öldürmeleri, isyankarlık yapmaları ve Allah'ın koyduğu sınırı aşmaları gösterilirken Bakara suresinde bunlara ilaveten başka sebepler de zikredilmiştir. İp anlamına gelen hubl kelimesi, burada mecazen güvence manasında kullanılmıştır. Razi'ye göre burada Allah'ın ipinden maksat cizye'dir. Ehli kitap, cizye denilen vergiyi ödemeyi kabul ettikleri takdirde, İslam devletinin kendilerine sağlayacağı can ve mal güvenliğinden yararlanırlar. İnsanların ipinden maksat ise, devlet başkanının görüşüne bırakılmış konularda onlara sağlanan güvencedir. Devlet başkanının içtihadına göre bu güvencenin sınırları genişleyebilir ve daralabilir. Hz. Peygamber'den önceki Yahudiler, Allah'a verdikleri sözlerde durmadıkları, Allah'ın ayetlerini inkar ettikleri ve kendilerinin haksız olduklarını bile bile peygamberlere karşı düşmanca duygular besleyip içlerinden bir kısmını yalanladıkları, bir kısmını da öldürdükleri için bulundukları her yerde üzerlerine zillet, alçaklık ve acizlik damgası vurulmuştur. Daha sonra gelenler, öncekilerin yaptıklarını benimseyip onayladıkları sürece aynı sonuç, onlar için de geçerli olmuştur. Allah'ın kanunlarının korumasına sığınmadıkça ve Allah'ın kulları olan güçlü topluluklarla anlaşma ve işbirliği yapmadıkça can ve mal güvenliklerini sağlayamamışlardır. Yahudi tarihinde bu zilletin örnekleri pek çoktur. Mesela Yahudilerin Babil esareti, Roma İmparatorluğu'nun Kudüs'ü uzun süre işgal altında tutması ve Hazret Ömer zamanında Kudüs'ün Müslümanlar tarafından fethedilmesi neticesinde Yahudilerin 2000 yıl gibi uzun süre milli devletlerini kuramamış olmaları bu zilletin örnekleridir. Günümüzden 500 sene önce İspanya'da katliama uğrayan ve sürgün edilen Yahudiler, Osmanlı Devleti'nin yardımı ve korumasıyla Türk yurduna yerleştirilmişler ve böylece yok olmaktan kurtarılmışlardır. Aynı şekilde İkinci Dünya Savaşı'ndan Nazi katliamına uğrayan Almanya Yahudilerinin önemli bir kısmı da Türkiye Cumhuriyeti'ne sığınmışlardır. 113-115 İlk ayette geçen ümmetün kaimetün tamlaması, hakkı tanıyan, doğru davranan, dost doğru olan ve adaleti yerine getiren topluluk anlamlarına gelmektedir. Burada ehli kitaptan olup Allah'ın dini üzere dost doğru yürüyen kimseler kastedilmiştir. Tefsirlerde bu ayetlerin iniş sebebiyle ilgili olarak bazı farklı rivayetler yer almış olmakla birlikte konunun akışından, üslupta, manada bütünlük bulunmasından bu ayetlerin öncekilerin devamı olduğu anlaşılmaktadır. Önceki ayetlerde kötü davranışları ve vasıfları sebebiyle ehli kitap kınandıktan sonra burada da hepsinin aynı olmadığına, içlerinde güzel ahlak ve iyi niyetler taşıyan kimselerin de bulunduğuna dikkat çekilmiştir. Elmalılı, bu ayetlerin 110. ayette geçen içlerinde inananlar da var. Fakat çoğu yoldan çıkmıştır. Mealindeki cümlenin açıklaması mahiyetinde olduğu kanaatindedir. Kur'an ölçülerine göre kim zerre kadar hayır işlerse, ahirette onun karşılığını görür. Kim de zerre kadar şer işlerse, o da onun karşılığını görür. Nitekim Yüce Allah, 113 ve 114. ayetlerde ehli kitaptan samimi olarak iman edip salih amel işleyenleri övdükten sonra, 115. ayette onların yaptıkları hayırlı işlerin kesinlikle zayi edilmeyeceğini, karşılıksız bırakılmayacağını ifade buyurmaktadır. Ayetin ''Allah kötülükten sakınanları bilir'' mealindeki son cümlesi, riyakarlarla samimi müminlerin birbirinden ayırt edileceğine, riyakarların görünüşteki imanlarının kendilerine hiçbir fayda sağlamayacağına işaret eder. Yüce Allah'ın samimi olarak iman eden ehli kitaba böyle lütufkar muamelesi İslam'ın evrenselliği açısından son derece anlamlıdır. Zira kendilerini Allah'ın çocukları ve sevgilileri sayan, ahiret yurdunu başkaları için değil, sadece kendileri için hazırlanmış bir yurt kabul eden ve kendilerinden başka hiç kimsenin cennete giremeyeceğini iddia eden Ehli kitabın egoizmine karşılık Kur'an onlardan samimi iman sahibi olanların yapacağı en küçük bir hayrın dahi karşılıksız bırakılmayacağını haber vermektedir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.